Ahzab Suresi'nin 43. Hı. ayetine elimizdeki mealler Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur şeklinde tercüme edilmiş. Çok güzel yakalmışsınız. Onu oradan mi? aldık kopyayı. <gülüyor> 56. ayete ise Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. İkisi de yusalli fiili. Birine rahmetini şu, şu gönderir. Me bir şu mealde getirir. aynı kelimelere, aynı surenin mealinde verilen anlamları görüyor musunuz? Bak problem çok büyük gerçekten, hep beraber bu problemin çözümüne çalışmamız lazım. Yoksa İslam alemi <gülüyor> bu perişanlıktan kurtulamaz. Bakın, her tarafta, Allah göstermesin eğer bu hareket başarılı olsaydı bugün Türkiye İsrail'in, şey, affedersiniz, Suriye'nin yolundaydı. Allah muhafaza buyursun. Bakın İslam alemiyle çocukla oynar gibi oynanıyor. Çünkü insanların kafası iyiliş edilmiş. Aynı kelimeler geçen iki ayetin mealini görüyorsunuz. Bu kadar şeyden, e, ilimden uzak ulemanın olduğu bir toplulukta ne bekleyeceksiniz? Evet.